Dünya ve Ahiret Dengesi Allah dostlarının yanına gidenler, ahiret muhabbeti, Allah ve Resulullah sevgisini almaya başlayınca dünya işlerini biraz savsaklıyorlar. Onun için sofileri görenler, bunlar aklını tamamen ahirete takmış diyorlar. Hasan-ı Basri Hazretlerinin zamanındaki insanların dediği gibi, onların... Sahabilere söylediği gibi. Kardeşler, insan devamlı dünyaya aklını takarsa, kimse ona deli demiyor. Ebedi kalacağı ahirete aklını takarsa deli oluyor. Acaba bunların hangisi gerçekten deli? İkisinden biri aklına mukayyet olamıyor. Evet, doğru. Dünya, ahiretin yanında bir gün mesabesinde bile değil, biliyorsunuz. Bir öğün mesabesinde de değil. Bir insan... Bir öğünde her türlü yiyeceğini, içeceğini yemiş bulunsa, keyif yapsa, geri kalan ömrünü devamlı açlık, sıkıntıyla geçirmiş olsa, biz buna mı deli deriz, yoksa her gün yeterince yiyeceği var, onunla idare ediyor, ona mı deli deriz? Bir gün keyif yapıp da bütün ömründe sıkıntı çeken delidir herhalde. İşte dünyayı bir günlüğüne tutup da ahireti, ebedi hayatını terk eden bir kimse, Aklına sahip değildir. Ahiret dünyaya göre bir öğün mesabesinde değil, tam bir ömürdür. Evet, aklımızı kullanmalıyız. Başkalarının aklıyla hareket etmemeliyiz. Herkesin ölçüsü kendi aklına göre, kendi itikadına göredir. Şimdi elimizde bir ölçü var. Eskiden bu yoktu. Bilmiyorduk kullanmasını. Biz bu yolu tanımadan evvel, dünya insanlarının ölçüsünü ölçü olarak kullanıyorduk. Bu yolu tanıdıktan sonra Allah dostlarının ölçüsünü daha emniyetli bulduk. Onlar dünyaya ne kadar değer veriyorsa biz de o değeri vermeye başladık. Onlar ahirete ne önem veriyorsa biz de onu vermeye başladık. Peki onlar bu ölçüyü nereden almışlar? Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin sünnetinden almışlar. Onların ölçüsü sağlam yerden alınmış yani. Dünyalık olansa ölçüyü nereden alıyor? Nefsinden ve şeytandan alıyor. Peki hangisi helake götürür? İşte onun için aklımızı kullanmalıyız. Ölçüyü yanlış tutarsak zararı yine bize olur. Ya Rabbi dostlarını nasıl da kıymetli yapmışsın. Onları tanıyan sana kavuşuyor. Sana kavuşamayacaklar onları tanıyamıyor. Şeyhülislam Abdullah Ensari Kuddü Sessirruh